Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ehli beytin genç fidanlarıydı. Hz. Hasan radiyallahu anh Ramazan ayında hicretin 3. yılında dünyaya geldi. Hz. Ali radiyallahu anh oğluna Harp ismini koydu. Efendimiz aleyhisselam kızının evladı olduğunu duyunca Hz. Fatıma annemizin evine geldi. Bana torunumu gösterin dedi. Hz. Fatıma radiyallahu anhada Hz. Hasan'ı dedesinin kucağına verdi. Efendimiz ona isim koydunuz mu? diye buyurunca Hz. Ali evet ya Resulallah ona harp ismini koydum dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beğenmedi. Hayır dedi. Bu ismi koymayın. Oğlumun ismi Hasan olsun. Zira Cebrail aleyhisselam, onun isminin Hasan olacağını bildirdi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik torununun adı böylece Hasan oldu. Hazreti Hasan'dan bir yıl sonra, ikinci torun Hazreti Hüseyin radiyallahu anh Şaban ayının beşinde Hicretin dördüncü yılında dünyaya geldi. Daha önce birinci çocuğunun ismini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değiştirmişti. Hazreti Ali Efendimiz bunun ismini harp koyacağım, cesur olsun, savaşçı olsun, Müslümanlara sahip çıksın diye düşündü. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci torununun da dünyaya geldiğini duyunca kızının evine gitti. Fatıma annemize, ''Bana torunumu verin.'' dedi. Hz. Hüseyin radiyallahu anh, artık Efendimizin kucağında. ''Bu çocuğun ismini koydunuz mu?'' buyurunca, ''Evet ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun. Oğlumun ismini harp koydum.'' dedi. Efendimiz, Hz. Ali'ye, ''Biraz da sitem edercesine her ikisine de harp ismini koydun.'' ''Oğlumun ismi Halp olmasın?'' dedi. Hazreti Ali radiyallahu anh, ''Peki ya Resulallah, siz nasıl isterseniz öyle olsun.'' dedi. Efendimiz de, ''Oğlumun ismi Hz. Musa'nın aleyhisselam kardeşi, Harun'un oğlunun ismi olsun, Şübeyr yani Hüseyin buyurdu. İşte böylece cennetin gül çiçeği iki genç, Hayata bu şekilde, bu bahtiyarlıkla başladı. Hz. Hüseyin radiyallahu anh henüz dünyaya gelmemişti. Fatıma annemiz Hz. Hüseyin'e hamileydi. Doğum günlerini bekliyor. Bir gün Ümmü Fadl, Hz. Abbas'ın hanımı, Abdullah İbni Abbas'ın annesi büyük bir heyecanla Efendimiz aleyhisselamın kapısına geldi. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, amcasının hanımı Ümmül Fadla buyur dedi. Ya Resulallah, bana mihnet veren, acı veren bir rüya gördüm. Moralim çok bozuk dedi. Efendimiz, hayır olsun, nasıl bir rüyaydı? Şöyle geç otur anlat deyince, Ya Resulallah, bedeninden bir et parçası kesildiğini gördüm. O eti bir melek getirdi, benim evime bıraktı. Bu rüya acaba sizin vefatınıza mı delalet? Yoksa yoksa bizden ayrılacak mısınız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Ümmü Fadl'ın yüreğini ferahlatan şu haberi verdi. Yok Bu rüyanın tabiri odur ki, yakında benim bir torunum dünyaya gelecek. Fatıma'nın oğlu. Sen onu oğlun kussemle beraber emzireceksin. Benim bedenimden olan Hüseyin'imi sen de emzireceğin için senin de evladın sayılacak. Yani melekler rüyanda Hüseyin'i kapına getirmişler buyurdu. Gerçekten Bir zaman sonra doğum gerçekleştiği Hazreti Hüseyin radiyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi Ümmü Fadl'ın evine geldi ve süt annesi oldu. Fatıma radiyallahu anh'a annemizin uğraşı işi çoktu. Hazreti Hüseyin Efendimiz süt annesinin evine gitmişti bir gün, yaramazlık yapmıştı. Ümmü Fadlın bir noktadan sonra canı bir hayli yandı ve kendini tutamadan Hz. Hüseyin'e canını acıtacak şekilde hafifçe dövüverdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kızı Fatıma'ya Hz. Hüseyin'i sordu o gün. ''Oğlum nerede?'' Efendimiz torunlarına ''Oğlum'' buyuruyordu. Yine özlemişti. Fatıma annemiz ''Ey efendim'' Onu Ümmü Fadla yolladım deyince Efendimiz Aleyhisselam Ümmü Fadla'nın evine gitti. Baktı ki Hz. Hüseyin Efendimiz ağlıyor. Konuşamayınca kendisi Ümmü Fadla, ''Oğlum niçin ağlıyor?'' buyurdu. O da, ''Ya Resulallah, yaramazlık yaptı, benim biraz canımı yaktı, ben de onu hafifçe dövdüm bu yüzden ağlıyor.'' İki cihan Sultan efendimiz aleyhisselam, oğlumun canını bir daha yakma, oğlum sana dövülsün diye gelmiyor. Oğlumu bir daha dövme ya ümmü fadl dedi. Peki ya Resulallah, yoluna canlar kurban, bugünden sonra daha dikkat ederim dedi. Hazreti Hasan ve Hüseyin efendilerimiz cennet bahçesinde büyürler gibi Mescid-i Nebevi'nin avlusunda büyüyorlardı. Artık 4-5 yaşlarına gelmişler, her şeyi biliyorlar, oynuyorlar, sağda solda koşturup duruyorlardı. mescid avlusunda, bir gün, bir boşlukta güreş tuttular. Efendimiz aleyhisselam, onların oyunlarına bizatihi katılıyor. Çocuklara bilhassa, Hz. Hasan'a taktik veriyordu. Şöyle tut, buradan şöyle gel, Şurasından şöyle çek. O anda sahabe efendilerimiz de işine gücünü bırakmış, bu güzel çocukların oyununa odaklanmışlardı. Sahabe efendilerimizden biri dedi ki: "Ya Resulallah, bu işte bir gariplik yok mu? Siz hep küçük olandan, zayıf olandan yana olursunuz. Oysa Hasan büyük, Hüseyinse küçük. Yani sizin Hazreti Hüseyin'i tutmanız gerekmez mi? O daha küçük deyince, görmüyor musunuz? Cebrail de aleyhisselam, Hüseyin'e taktik veriyor, onu tutuyor buyurdu. O günün insanları, sahabe-i kiram ne kadar mesut ve bahtiyardı. Asr-ı saadet iklimi, gündelik hayatın içinde dahi ne kadar ferahtı. Cebrail aleyhisselamın indiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel yüzünün, tebessümünün, güzel gözlerinin ve güzel sesinin duyulduğu zamanlardı. Efendimiz aleyhisselam bir gün Ümmü Seleme'nin evine geldi. Ey Ümmü Seleme! Kapıyı sımsıkı kapat. Şu andan itibaren kimseyi içeri alma. Peki ya Resulallah dedi. Biraz sonra Hz. Hüseyin, dedesinin Ümmü Seleme'nin evinde olduğunu tahmin edip, hiç kimseyi dinlemeden koştu, geldi, kapıyı ittiği gibi içeri girdi. Ümmü Seleme'nin oturduğu yerden kalkıp, ''Dur Hüseyin, Efendimizin ikazı var, içeri kimse alınmayacak.'' deme fırsatı bile kalmamıştı. Hz. Hüseyin olanca hızıyla odadan içeri dalı verdi ve, Allah'ın Resulü'nün kucağına oturdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeride Cebrail aleyhisselamla birlikteydi. Efendimizin davranışları Cebrail aleyhisselamın çok dikkatini çekiyordu. Çünkü torunlarını çok seviyordu. Ya Resulallah sen bu torununu çok mu seviyorsun? deyince onları nasıl sevmem ya Cebrail? Onlar benim cennet kuşlarım, reyhan çiçeklerim. Allah şahit ki ben Hüseyin'i çok seviyorum, dedi. Debrail aleyhisselam mahzun ve mükedder bir şekilde. Ama ya Resulallah, senin ümmetin Hüseyin'i öldürecek, şehit edecek, dedi. Bu sözler odada yankılanınca, Sanki güneş gökyüzünden çekilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Demek Hüseyin'i öldürecekler, hem de Müslümanlar öldürecek öyle mi deyince, evet ya Resulallah, sana onun şehit edileceği yeri göstereyim mi? dedi Cebrail aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzgündü o an, o andan itibaren Çocuğuna hasret kalmış bir ana gibi bağrına bastı Hazreti Hüseyin'e. Hazreti Hüseyin'in hiçbir şeyden haberi yoktu. Ey Cebrail! Oğlumun şehit edileceği yeri bana göster dedi. Cebrail aleyhisselam Kerbela toprağını Fırat Nehri'nin kenarındaki yeri gösterdi. Ve oradan bir avuç toprak aldı. İşte bu. Hüseyin'in şehit düşeceği toprak bu, Kerbela toprağı dedi. Efendimiz aleyhisselam, Cebrail aleyhisselamın verdiği o bir avuç toprağı aldığı küçük bir çanağa koydu. Ve o toprağı o zaman evinde kaldığı hanımı Ümmü Seleme validemize verdi ve tembihledi. Ben yetişemeyeceğim, ben göremeyeceğim ama benim ümmetimden bir grup oğlumu şehit edecek, şu çanaktaki toprak kan çamuruna döndüğü an bil ki, Hüseyin'imi öldürdüler Ümmü Selem'e. Sen o günleri göreceksin dedi ve oradan çıktı. Ümmü Selem'e validemiz de hüzünlendi, ağlamaya başladı. İşte o andan sonra Efendimizin Hazreti Hüseyin'e olan sevgisi, onun başına gelecekleri görmüş olmanın verdiği acıyla elbette daha başka oldu. Veda haccı dönüşünde bir gün, Hum kuyusunun başında Efendimiz ashabıyla beraberdi. Buyurdu ki, Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldıkça asla yanlışa, sapıklığa düşmezsiniz. Birincisi, Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'e sarıldıkça, onu okudukça, onu anlamaya çalışıp onunla birlikte yaşadıkça size asla kötülük ilişemez. İkinci olarak size ehli beytimi emanet ediyorum. Onlara sahip çıkın. Bir başka zamanda asaptan birileri Efendimiz'e, Ya Resulallah sen bize Allah'ın dinini anlattın. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran Kur'an-ı Kerim'e öğrettin. İslam'la şereflendirdin. Bizler senden önce kan döküyorduk, leş yiyorduk, akrabayı koruyup gözetmiyorduk. Sen bize bunların hepsini düzgün halde yapmayı öğrettin. Peki, bütün bunlara karşı senin için biz bir şey yapamadık. Seni rahatlatacak, mutlu edecek ne yapabiliriz deyince... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı. Mübarek başı önüne düştü. Hüzünlü bir sesle, ehli beytime sahip çıkın diyebildi. Bu sözleri söylerken, Hz. Hasan Efendimizin radiyallahu an, belki de zehirleneceğini görüyordu. Hz. Ali radiyallahu an, Cami'nin kapısında şehit edilmişti. İbni Mülcem denilen hain Hazreti Ali'yi hançerle şehit ederken Hazreti Hasan radıyallahu an sabah namazına imam olarak devam ediyordu. Hazreti Hasan'ın 6 aylık imameti vardır ki âlemlerin çoğu hilafet dönemine bu 6 aylık dönemi de dahil ederler. Babası hançerlenmiş olan Hazreti Hasan katili peşinde koşmamış camide müminlere imam olmuştu. Babası öldü mü, şehit mi oldu belli değilken namazına devam eden bir Hasan radıyallahu an. Babası şehit edildiği halde topluluğu namaza çağıran Hazreti Hasan'ın Cade binti Eşhas adlı bir eşi vardı. Hainlik düşünenlere, kötülükler planlayanlara ölmez bir isim yapıldı. Hazreti Hasan'ı zehirleyen kadının adıydı. Para karşılığı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torununu zehirleyen cadeden geliyor bugün bilinen o tabir yani cadılar. Ve 3 defa zehirlendi. Son zehirlenmesinde 47 yaşlarındaydı. Şöyle oldu. Hazreti Hasan radıyallahu an yatarken başucuna bir bardak su koydu. Hazreti Hasan uyduktan sonra hanımı o bardağın içine yüklü miktarda zehir attı. Hazreti Hasan'ın uykudan uyanınca ilk önce su içme adeti bulunuyordu. Yine kalktı, hemen başucundaki suyu içti. Üzerinden az bir zaman geçmeden zehir tesirini gösterdi. Vücudu içeriden infilak etmeye başladı. Hazreti Hasan radiyallahu anh'ın Ağzından, burnundan kanlar gelmeye başlayınca oğullarından birini kaldırdı. Amcanız Hüseyin'i bana çağırın dedi. Hazreti Hüseyin radıyallahu an gecenin bir vakti Hazreti Hasan'ın radıyallahu an evine geldi. Abisinin kanlar içindeki bedenini görünce şok oldu. Abi sana ne oldu? Hazreti Hasan Hüseyin beni zehirlediler. Ben gidiyorum dedi. Bunu kim yaptı? İntikamını alayım söyle kim yaptı? Dedi. Hazreti Hasan kendinden 11 ay küçük olan kardeşinin elinden tuttu. İntikam bizim dedemizin yoluna yakışmaz Hüseyin. İntikamımı asan ne yapacaksın ki? Ben dün gece dedemi gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Hasan yarın bizimlesin diyordu. Onun için ben dedemin yanına gidiyorum. Senden bir isteğim var. Müminlerin annesinin Ayşe annemizin yanına git. Dedem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun odasında yatıyor. Annemize rica et. Beni oraya defnetmelerine izin versin. Hazreti Hüseyin kardeşinin dediği gibi Ayşe annemizin kapısına vardı. Ya Ayşe! ''Abim Hasan'ı öldürdüler, şehit ettiler.'' dedi. Hazreti Ayşe annemiz artık yaşlanmıştı. Omuzunda ağır yükler vardı. Hazreti Ali ile kavga ettiği için ömür boyu bir pişmanlık duyacaktı. Hazreti Ali efendimizin hançerlenip öldürülmesinden bir müddet sonra oğlunun da zehirlendiğini duyunca hüngürüngür ağlamaya başladı. Hasan'a yazık ettiler dedi. Hüseyin radiyallahu an Anne, abimin bir isteği var. Müsaaden olursa senin kendin için ayırdığın mezar yerine abim gömülmek istiyor, dedi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha feda olsun. Peygamberin yanına yatmak Hasan'a yakışır. O ehli beyttendir, dedi. Ne var ki? Hayır yolu yokuştu. Yine birileri çıktı, engel olmaya çalıştı. Gürültüler, kavgalar. Hz. Hüseyin radiyallahu anh kılıcını çekti. Abimin buraya defnine engel olanla savaşırım dedi. Ama kötüler bu defa da galip geldi. Hasan radiyallahu anh'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömülmesine bile müsaade edilmedi. Hz. Hüseyin, Ebu Hureyre'nin ikazıyla Hz. Hasan'ı annesinin yanına Medine'deki Cennet-ül kabrine götürdü ve oraya defnetti. Bir gün Hz. Fatıma radiyallahu an yalnızdı. Ev işlerinin her biri üst üste binmiş onu bekliyordu. Hz. Hüseyin de koşturuyor yaramazlık yapıyordu. Fatıma annemizin hamur teknesini deviriyor, çamaşır yıkamak için ısıttığı suyu döküyordu. Yani o gün, Hazreti Hüseyin'in yaramazlık günüydü. Çocuktu. Fatıma annemiz de, Hazreti Hüseyin'in canını yakacak bir şekilde, kaba etlerini hafifçe vurdu. Hazreti Hüseyin de bir kenara çekilip ağlamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kızının evine ziyarete geldiğinde yine Hazreti Hüseyin'i ağlarken buldu. Şöyle kucağını aldı, öptü, kokladı. Hüseyin'im niçin ağlıyorsun? Hüseyin, annem, annem beni dövdü diyebildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızına seslendi. Fatıma buraya gel. Babacığım buyur. ''Hüseyin'i niçin dövdün?'' dedi. ''Ya Resulallah, evde işler o kadar çok ki, işleri bitirmem lazım ama Hüseyin'in bugün bütün yaramazlığı üstünde. Suları döktü, oraya koştu, buraya koştu yetişemiyorum. Canım yandı. Hüseyin'in kaba etlerine sertçe bir iki defa vurdum.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin'e radiyallahu anh, Bir kez daha sarıldı. Ey Fatıma! Bir daha oğluma vurma olur mu? Onu zaten dövecekler. Onu öldürecekler zaten. Hüseyin'imi biçecekler Fatıma. Bir daha ona vurma olur mu? dedi. Fatıma annemiz de hüzünlenmişti. Gelen rivayetlere göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Hüseyin'in bazen boynunu öpüyor, bazen ensesini öpüyor, kokluyor. Yani öpmeye doyamıyordu. Sanki ileride bir gün Kerbela'da onun vücudunun 34 mızrak, 33 kılıç yarasıyla parçalanmış, adeta bir kumaşı delik deşik eder gibi şehit edileceğini de o an görüyordu. Durmadan seviyor öpüyordu Hicretin 60. yılında Hz. Muaviye vefat edince yerine oğlu Yezid geçti. Bu sırada Kuferiler bir kez daha sahneye çıktı ve ''Bize gel ey Hüseyin, halifelik Yezidin değil senin hakkın'' dediler. Hüseyin radiyallahu anh, Kuferilerin 18 bin imzalı mektuplarına inandığı onlara Akil'in oğlu, Müslim ile Abdullah bin Buktur'u gönderdi. Müslim bin Akil Kufe'ye Hz. Hüseyin'in mektubuyla geldiğinde 4.000 kişi bir anda tabi oldu. Müslim bin Akil'e biat etti. Bunun üzerine Müslim bin Akil Hz. Hüseyin'e bu durumu anlattı. Her şey yerindeydi. Bu mektup Hz. Hüseyin'e ulaştı. Ancak birkaç gün sonra durum değişmişti. Yezid'i tahrik eden güçler, Küfe valisi Numan bin Bişri yumuşak huylu bir adam olarak bilinen, kavgadan hoşlanmayan bu kişiyi şikayet ettiler ve onun yavaş davrandığını, Hz. Hüseyin'in elçisine karşı sert tedbirler almadığını iddia ederek onun valilikten kovulmasını istediler. Yerine, Basra valisi olan, kötülükten nam salmış, Ubeydullah İbni Ziyad denilen adam, Kufe valisi olacaktı ve bu konuda da başarılı oldular. Ubeydullah artık valiydi. Vali olur olmaz, Müslim bin Akil'in taraftarlarını dağıttı ve Akil'i öldürerek meydan okudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları öldürülmeye, Şehit edilmeye başlanmıştı. Hazreti Hüseyin Efendimizin bu olaylardan haberi yoktu. O kendisine gelen mektubu düşünüyor, her şeyin yerinde olduğunu, Kûfelilerin kendisini halife yapmak istediğini zannediyordu. Hüseyin radıyallahu an hacı günü Arafat'a bir gün kala Zilhicce'nin 8'inde hiç kimse anlamaz diye Mekke'den çıktı. Önüne önce Abdullah İbni Zübeyir çıktı ve dedi ki, Ya Hüseyin, çocukluğumuz beraber geçti. Yapma, gitme. Küfe halkı sana da ihanet edecek, ne olur gitme. Babana yapılan sana da yapılacak, gitme. Yolculuğa devam ettiler. Sonra Ebu Said el-Hudri, radiyallahu anh, yine Hazreti Hüseyin Efendimizin önüne geçti. Ya Ali, sen Resulullah'ın bize emanetisin. Efendimiz dünyadan göçüp giderken ehli beytime sahip çıkın demişti. Sizi korumak bizim boynumuzun borcu. Ne olur gitme Hüseyin. O Ubeydullah denen adam merhametsiz bir adamdır. Yapma Hüseyin. Hüseyin radıyallahu an ben bana güvenenlere ihanet edemem. Bu dedemin yoluna uymaz dedi ve yola çıktı. Günler günleri kovaladı. Yolda bu defa meşhur şairlerden Ferazdak çıktı. Hz. Hüseyin dedi ki, gezdiğin, geldiğin topraklarda neler var? Anlat bakalım. Yani durum nedir? Ferazdak, korkarım ya Hüseyin. Seni çağıran adamların gönlü senden yana, Ama kılıçları yezitten yanadır. Bunlara güvenip yola çıkma Hüseyin, dedi o da. Ama tüm ikazlara rağmen, Hz. Hüseyin radiyallahu an, Kufelilerin kendisini beklediklerini, o mektupla beraber bildiği andan itibaren geri durmayacaktı. Kimseyi dinlemedi ve gitti. Hz. Ali radiyallahu an, Sıffin Savaşı'nda, Fırat nehrine gelmişti. Mataracıbaşı Ebu Abdullah Yahya ile konuşurken, ona dedi ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşurken, buranın toprağını kokla ey Ali, oğlun Hüseyin'i orada şehit edecekler diyerek, burayı işaret etti dedi. Bu sözlerden sonra Ebu Abdullah, Efendimizin gösterdiği yerde Hazreti Ali ile beraber, Hıçkıra hıçkıra ağladı. İşte o zamandan yıllar sonrasında aynı yere gelmişlerdi. Kufe'ye gönderdiği amcasının oğlu, Müslim bin Akil'in olumlu mektubunu kendine referans yaparak devam etti. Yolun bir yerinde Kufe'den gelen iki kişi göründü. Bu gelenler Hz. Hüseyin'i ve aile halkını biliyorlardı. Fakat olabildiğince uzak durdular. Bir çekinceme vardı. Bu tavırlar dikkatini çekti Hazreti Hüseyin'in. Şunlara bir sorun dedi. Niçin böyle tedirginler? Niçin bizden uzak duruyorlar? Hüseyin radiyallahu anh'ın bir arkadaşı, o iki kişiye giderek, ''Söyleyin bakalım siz neden uzak duruyorsunuz? Size ne zararımız oldu ki?'' deyince, İsmi Kays olan kişi Allah şahittir ki biz Resulullah'ı da onun evlatlarını da çok severiz. Ancak başınıza gelecekleri gördüğümüz için doğrusu size acı bir haberi vermekten korkuyoruz. Hz. Hüseyin'in elçisi dedi ki, Eğer siz bildiğiniz şeyi söylemezseniz Hz. Hüseyin'e ve bize yazık etmiş olursunuz. Neyse o iki kişi Hazreti Hüseyin'in radiyallahu anh huzuruna geldi ve ey Hüseyin senin yolun bak küfe, umudun oradaki arkadaşlarınla buluşmak ama bu böyle olmayacak, bizi dinlersen gitme. Niçin dedi Hazreti Hüseyin radiyallahu anh. Şöyle şöyle kötülük düşünüyorlar, böyle böyle düşünüyorlar Senin küfeye gönderdiğin elçi müslim bin Akil var ya, o da öldü ey Hüseyin. Baban Hazreti Ali'yi canından çok seven, Hani bin Urve'den müslimden sonra işkence edilerek dövüle dövüle paramparça ettiler. Senin küfedeki en önemli iki adamını öldürdüler ey Hüseyin. Ne olur gitme. Hazreti Hüseyin radiyallahu anh o kadar üzüldü ki, Ey zaman! Senin arkadaşlığın ne kötü! Ey gündüzler, geceler! Siz ne kötü arkadaşsınız! Ben sizinle beraber yürümedim mi? Ben arkadaşımı size emanet etmedim mi? Amcamın oğluna ne yaptınız? Onu niye öldürdünüz diye feryat etti. Hz. Müslim'in çocukları ayağa kalkarak, Kılıçlarını çıkardılar ve ''Ey amca, eğer sen bu haberi aldıktan sonra döneceksen biz seni kınamayız. Ama bu saatten sonra babamızın ölüm haberini aldıktan sonra yolumuza devam edeceğiz.'' dedi. Hz. Hüseyin de kalktı, çadırındaki ev halkına bir hutbe okudu. Dedi ki ''Artık ok yaydan çıkmıştır.'' Zaman bu saatten sonra benim için dönülmez bir yere gelmiştir. Şimdiye kadar beni aldatan Kufeliler için yürümüştüm, ancak şu saatten sonra yürüyüşüm amcam Müslim ve Hani bin Urve için olacak. Ama sizlerin içinde kadın, çoluk çocuk var. Allah biliyor ki ben size izin veriyorum. Geceyi kendinize binek yapın, yani evinize dönün. Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh kardeşi de oradaydı. Zeynep radıyallahu anh'a. Bu hüzünlü konuşmanın karşısında ayağa kalktı ve ağabisine, ''Ağabey, biz buraya dedemizin getirmiş olduğu tertemiz yolu kirletenlerle mücadele için geldik. Dedemizin getirdiği güzellikler gitti. Sarayları içki içenler doldurdu. Namazsız, abdestsiz, Nursuz. Şimdi dedemizin tahtının üzerinde bulunanlar böyle. Babamın ve abimin şehadetinden sonra seninle beraber buraya gelmişken, dedemizle de komşu olmamıza ramak kalmışken geriye dönmemiz bize yakışır mı? Biz de vallahi sizinle beraberiz dedi. Bu coşkulu sözleri dinleyen toplulukta bulunan hiç kimse de, Yerinden kımıldamadı, geri dönmedi. Hz. Hüseyin'in radiyallahu anh küçük oğlu 11-12 yaşlarındaki Zeynel Abid'in hastaydı. sediye'de taşınıyordu. Hasta yatağındaki Zeynel Abid'in babasına dedi ki Ne olur ben hasta da olsam sizinle beraber burada olmak istiyorum. Ve oraya... Kerbela'ya kadar gittiler. Sa'ad bin Ebi Vakkas radıyallahu an'ın oğlu Ömer Kerbela'ya 4000 askerle gelmişti. Önce görüşmeler yaptılar. Hazreti Hüseyin radıyallahu an buyurdu ki: "Gördüm ki siz çoğunluğu kadın olan 80 kişilik bir topluluğa karşı elinizde kılıçlarınızla 4000 askerle gelmişsiniz." Belli ki niyetiniz ciddi bir orduyla savaşmak. Ama benim şartlarım bana uygun değil. Buna uygun değil. Size üç seçenek sunuyorum. Bırakın beni. Ya Allah'ın yolunda savaşacak bir orduya katılayım, ya bana vefasızlık yapan küfe halkından uzak olmak için dedemin şehri Medine'ye geri döneyim ya da beni yezitle görüştürün. Kötekler gibi köleler gibi başına vurarak, eğilerek biat alınacak biri değilim ben. Köleler gibi korkutarak biat alamazsınız benden. Hz. Hüseyin'in radiyallahu anh, her biri akıllıca olan bu üç teklifi, İbni Ziyad ve Şimir İbni Zilcevşen denilen iki şerli adam düşündüğü. Hüseyin, Yezid'le görüşürse, Yezid'i ikna edebilir. Ama Yezitle Hüseyin teraziye konur mu? Biri Resulullah'ın torunu, diğeri Yezid.'' Hz. Hüseyin'in karşısında Yezid'in ikna olmasından korkarak, kendi valiliklerinin tehlikeye düşme riskine karşılık onu yezitle ile görüştürmeme kararı aldılar. Geri dönüp gitmesine de Şimir denilen fitne başı karşı çıktı ve ''Eğer'' dedi, ''Hüseyin buradan geri döner de Medine'ye giderse, Medine'de büyük bir topluluğun başına geçer. O zamanda hilafet otoritesi sarsılır. Sakın bırakmayın. İslam ordusuna katılarak, cihat meydanlarında şehit olma teklifini de kabul etmediler ve Hz. Hüseyin'i radiyallahu anh, dört bin kişi ablukaya aldı. Kardeşi Zeynep, Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer'e dedi ki, ''Sen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlusun. Hazreti Peygamber'in torununu öldürmeye mi geldin? Allah'tan hiç mi korkmuyorsun? Bu valilik için Hazreti Peygamber'in çocuğunu öldürerek yarın Efendimiz'in huzuruna ne yüzle çıkacaksın? Sen bundan hiç korkmuyor musun?'' Sa'd bin Ebi Vakkas'ın oğlu Ömer, Bütün bunlara rağmen Kerbela'nın savaş meydanı olacağını gösterircesine ablukayı kaldırmadı. O gün perşembeydi. Mübarek cuma gecesi Muharrem'in dokuzuydu. O gece Hazreti Hüseyin son bir konuşma yaptı. Dünyaya diyordu ki, Ey dünya! Benim gözümde sen artık sadece bir toprak yığınısın benim için anlamını yitirmiş taş ve toprak yığınısın. Senin üzerine bina ettiğim ne umutlarım ne hayallerim ne yaşama arzum kaldı. Ey dünya! Ey zaman! Görüyorum ki sen sırtını peygamberin çocuklarına dönmüşsün. Biz Allah'ın takdirine razıyız. Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Ey arkadaşlarım, ey dostlarım, isterseniz siz gidin dönün. Ben benimle kalacak olan 3-5 askerle nereye varacaksa kavga ede ede gideceğim. Siz geri dönün. Gece vakti şu karanlıktan istifade edin. Size belki dokunmazlar. Bari siz sağ kalın. Hz. Hüseyin'in bu teklifi bir kez daha reddedilecekti. Ve tarih 10 Muharrem, Hicri 61 senesi, mübarek bir cuma sabahı. Gün en kara elbiselerine giymişti o gün. Hz. Hüseyin radiyallahu anh ve ev halkı büyük bir tedirginlik ve merakla bekliyorlardı. Hz. Hüseyin radiyallahu anh, Ömer bin Sa'd'ın askerlerinden birine ok atmak isteyen arkadaşını durdurdu ve vakarla söyledi, hayır ilk kan döken, ilk ok atan kesinlikle biz olmayacağız. Ve ardından olan oldu. Binlerce insan, çoğu kadın çoluk çocuktan oluşanlara karşı ablukayı kaldırmadılar su istediler su verilmedi ve ardından Kerbela vakası oldu. Şehit oldular. Allahu Teala makamlarını ali eylesin. Derecelerini yükseltsin. Ehlibeyte selam olsun. Hazreti Hasan'a radıyallahu an. Hazreti Hüseyn'e radıyallahu an. Selam olsun. Onlar Kerbela'da susuz bırakıldılar ama bu yalan dünyadan göçüp giderken belki de melekler onların susuzluğunu giderdi. Onlar o Kerbela toprağında bedenleri cansız düştü, uzuvları parçalandı belki ama aradan geçen yüzyıllar sene boyunca hiç unutulmayacaklardı. Onlar Cennetin konaklarında konaklayacak Ehl-i Rabbimiz Celle Celaluhu kendileriyle görüşmeyi nasip buyursun. Ruhaniyetlerine hediye olması için buyurun bir Fatiha-i Şerife ve üç İhlas-ı Şerife.